Her şeyden önce burada bulunan siz, sayın hocalarıma, meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonraki düzenlemeyi düşündüğümüz toplantılarda da yine daha da kalabalık bir şekilde burada oluruz. Başlığından anlaşılacağı üzere konuşmamın bir bildiri olarak amacı yakın zamanda hazırlamış olduğum tanzimattan günümüze Türkiye'de Mantık Çalışmaları adlı e, makalede alıntılar yaparak e, kısa bir tarihçi sunmak ama e, ve beraberinde işte e, bu çalışma vesilesiyle öğrenmiş olduğum bir takım şeylerin e, üzerinde durmak Türkiye'de mantık çalışmaları ile ilgili olarak e, ama içrek amacı Aslına bakarsanız yani bu konularla ilgili bir tartışma zemini oluşturmak yani sanıyorum isabetli oldu yani bu böyle bir konunun tartışılması zaten bir mantık çalıştayında gerekliydi. Ee, tabi vaktimiz çok kısıtlı olduğu için ben bu tarihçi kısmını çok hızlı geçeceğim. Aramızda tabi bu konuyla ilgili yazmış hocamız da var yani Abdülkadir evet. Şüçen hocamız da var evet bu konuyla ilgili yazmıştı. Ee, o, o, o e, isimlerini de zikredeyim hemen hızlıca işte e, e, Çuça hocamız e, efendim e, Abdülkudüs Bingöl hocamız İsmail Köst hocamız e, bunlar e, mantık tarihi ile ilgili bir takım çalışma yaptılar tabi e, en başta elbette Necati Öner hocamızı almamız lazım o e, gerçekten onun hazırlamış olduğu Tanzimat'tan günümüze bilim ve e, mantık anlayışı isimli çalışması hakikaten yani üzerine yeni şeyler konmamış çok özel bir çalışma bence. Şimdi böyle bir çalışmayı hazırladığımda en en çok yararlandığım kaynağı da söyleyeyim. Tabii sizlerin kaynaklarından ayrı ayrı yararlandım. Onun için çok teşekkür ederim. Şey Süleyman Hayri Bolay hocamla İsmail Köz hocamın editörlüğünde Kültür Bakanlığı tarafından çıkartılmış bir e, yayın var 2007 senesinde Türkiye'de düşünce e, yayımları kaynakçası. Şimdi tabii e, yanlış hatırlamıyorsam 585 sayfalık bir çalışma ve maalesef maalesef Türkiye'deki bu konudaki ilk çalışma diye düşünüyorum ben. Yani gördüğüm kadarıyla, araştırdığım kadarıyla e, böyle bir kaynakçının kaynakçaya çok daha önce ihtiyaç vardı ama nedense... 2007 senesine kadar beklenilmiş. Ee, ondan çok istifade ettim. Yani tabii şunu da söylemek lazım. Yani e, e, ne diyelim? A akademik etik gereği şunu da söylemek lazım. Bir takım eksiklikleri var, ee, bir takım hataları da var. Ama yani e, bu e, hiçbir şekilde bu çalışmanın e, ne kadar önemli olduğu gerçeğini değiştirmez. Onu da söyleyeyim. Benim hazırladığım çalışma e, bu e, bunlar için tabii ben ayrıca bir e, çaba sarf ettim. Onda da söyleyeyim. Yani oradan çok yararlandım. Diğer kaynak, bi biyografya çalışmalarından çok yararlandım ama gerçekten eksiklikleri ortadan kaldırabilmek adına çok çaba sarf ettiğimde belirtmek, belirtmem gerekiyor. Şimdi ben hızlıca dediğim gibi işte önemli isimleri zikretmek istiyorum. Tabii bizim kültürümüzde Aristoteles ve onun sonrasında işte Porfiryos'un yazmış olduğu İsa Uci çalışması ve sonra Eperin'in e, yine aynı isimle çalışması son derece önemli bizim e, mantık e, külliyatımız içerisinde çok büyük yeri var arkasından gelen e, e, bu isimlerin ardından işte ne bileyim muhalimiz Sani olarak anılan değil mi e, büyük Türk filozofu Farabi ve ondan sonra yine bir başka Türk asıllı filozof i̇bn Sina, bunların mantık üzerine yapıp ettikleri bizim kültürümüze son derece önemli bir yer e, işgal ediyor. E, sonrasında 15. yüzyıla 15. yüzyıl sonrasında artık çok böyle orijinal orijinallik hiç, e, ihtiva eden çalışmalara pek rastlanmıyor. Burada İsmail Gelembevi'nin ismini zikretmemiz gerekiyor. Tabi aradaki isimleri şimdi birçok isim var. Hatta e, Nihat Kegtek hocamız e, İbni, İbni Arabi'yi bile e, mantık e, çalışmaları yapan filozoflar içerisinde zikretmiş. Yani bana göre olmayacak, yani en olmayacak kişi ama demek ki yani gördüğü bir şey var ki Keklik hocamızın, onu, onu da bu mantık çalışanların içerisinde zikretmiş. Şimdi onun için hani bu arayı hızlıca geçiyorum. İsimleri tek tek zikretmek istemiyorum. Ee, ki İsmail Gelembevi ile ilgili Ahmet Paşa'nın tarihçesinde önemli bir şey var. Ee, hayatı ve çalışmalar hakkında önemli bilgilere ulaşabiliyoruz. Ee, maalesef 19. 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar Osmanlı'nın mantık, tedris geleneği sürüyor. sürüyor Ve bu tabi aslında İbn-i Sina İbn-i Sina'da en mükemmel haline geldiği düşünüldüğü için böyle. Üzerine çok fazla durulmuyor. Çok fazla sorgulanmıyor artık bu sistem. Ee, fakat 19. Pardon Tanzimat'tan sonra bu sembolik mantık yeni mantık adıyla anılan çalışmalara bir ilgi duyulmaya başlanıyor ve bu konuda yapılan ilk tercüme çalışması İtalyan filozof Pasquale Gallopin'in yazmış olduğu bir çalışma. Aslında mantıkçı olarak da anılmıyor yani bir, bir felsefeci ama mantıkla ilgili çalışması işte Miftahül Fünun ismiyle tercüme ediliyor. E, Ahmet Paşa'nın bu arada tabii önemli bir mantıkçı olduğunu söylememiz gerekiyor. Oğlu Ali Sedat da aynı şekilde öyle. E, çalışmaları son derece önemli. E, daha sonraki dönemde e, telif ve tercüme e, faaliyetleri artıyor. Nispeten nispeten artıyor. Bu dönemde en dikkat çekici isimler bana göre ilk başta Hasan Ali Yücel. E, sonra işte bu şeyle ilgili hatta ilginç olanı Reşat Nuri Gündekin de yine e, mantıkla e, bilgisi açısından dikkat çekici bir isim. Ve İsmail Hakkı İzmirli. E, bu arada tabii Hilmi Ziya ülkeni, Bon Astel'i, pardon hocam. Hacı. İsmail Hakkı İzmirli, evet. Yani İzmirli diye şey yapılır ya, e, Hilmi Ziya ülkenin mantık tarihi, Bon Astel'in yine e, çalışmaları. Burada hemen bir şey söylemek istiyorum. 1940 yılında ya da 41 yılında tam e, bir de gördüm bir yerde çünkü. Hasan Ali Yücel tarafından başlatılan tercüme faaliyetleri bizim kültür hayatımızda son derece önemli bir yer işgal ediyor bana göre. Ama maalesef ya bir 10 yıl sonra akamete uğratılıyor. Nedense bilmiyorum. Bu arada yani bu 10 yıllık süre içerisinde müthiş bir tercüme faaliyeti var ve 600 kadar kitap Türkiye'ye çevriliyor. Bunlar içerisinde mantık ve felsefe kitapları da var. Çok önemli kitaplar var. Mesela işte bu hepimizin bildiği Hamdi Ragıp Atademir'in çevirileri, organon çevirileri bu dönemde yapılıyor. E, tabii bu tercüme faaliyetlerinin bir şekilde sonlanmış olması benim, benim şahsen bir man, mantıkla uğraşan bir kişi olarak gerçekten, bir felsefeci olarak çok e, üzdü. Çünkü ben de e, Zekai Hocam gibi e, hani nasıl söyle Türkçeciyim. Türkçe'ciyim, evet. Yani e, Türkçe'nin e, öğretimimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet bu şey anlamına gelmiyor. Yani yabancı dili dışladığım, reddettiğim anlamına kesinlikle gelmez. Böyle bir şey söz konusu değil ama ben e, Türkçe'nin e, hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Türkçe'nin özel bir dil olduğunu düşünüyorum. Mantık bile de Türkçe değil Evet. <gülüyor> evet. Yani Dediğiniz doğru. Evet. Ee, tabii o ayrı ayrı bir ayrı bir tartışma. Yani şimdi evet, evet, evet. O da İngilizce değil. Şimdi e, dili ilgili konuşmaya başlarsak e, şeyden sapacağız gibi geliyor bana. Evet, evet, evet. Tabii, tabii, evet. Yani e, tabii bu konuyla ilgili olarak bence. E, Naci Bey'in yaptığı çalışmalarda bakmak lazım. Ömer Naci Soykan bir felsefe dili olarak Türkçe'ye ilişkin. Önemli şeyler söyler. Herkese, Hocam da aynı şekilde Türkçe'nin önemine işaret eder. Yani aslında dediğim gibi or oralara bakılırsa çok daha sağlıklı... <gülüyor> da, evet, evet, evet. Kesinlikle. Mütüsü var <gülüyor> ama İngilizce yoktur. İngilizce uydurup <gülüyor> şimdi tabi ben <gülüyor> e, <gülüyor> Hint Avrupa Hint Avrupa dili olmasından kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum tabi şimdi hani dil bilimciler onu da tartışıyorlar yani Ural dili Altay dili bunlar bir midir değil midir yani şimdi hani dediğim gibi şimdi konuyu biz dil tartışmasına dönüştürürsek ben evet çok şey olacağız. Geride kalacağız. Yani düşündüğümüz, ana düşündüğümüz Evet, evet, evet. yani ha, ayrıca tabii ben ayrıca bir değer atfediyorum ama onu burada felsefi olarak savunacak değilim. Yani öyle bir öyle bir şey öyle bir had öyle bir şey haddime değil. Ee, ona inanırım sadece. Ona özel bir değer yüklerim ama bu felsefi anlamda tartışılacak bir şey değil. Eee Evet. Yani burada sö söylemek istediğim şey insanın e, felsefeyi de bilimi de öncelikle analisanıyla ana yapmasının çok daha doğru olduğu. Yani ben buna inanıyorum. Çünkü asıl öyle düşünebiliyor. Elbette. Yani düşünce Elbet. Elbet. Çünkü siz e, yani yabancı kullandığınız zaman kafanızda muhakkak bir şey kullanıyorsunuz. Işte, e, bir e, ne derler? Sürekli sürekli olarak işte bir dile gidiyorsunuz, geliyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Yani bu e, ciddi sıkıntılar yaratıyor gibi geliyor bana. Şimdi hemen şeylere de değinelim. Bu, özellikle sembolik mantığın sembolik mantığın ilk örneklerini düşünce anlamında ilk örneklerini gördüğümüz kişi olan Leibniz çok geç tanınmış bir filozof. Bizim kültür dünyamızda. o Hilmi yine ülkenin mantık tarihi adlı eseriyle onunla ilgili çok fazla bilgi elde ediyoruz. İşte Kırplar hocam. Yanlış evet yanlış hatırlamıyorsam mantık tarihi. da bayağı bir Evet. Evet. Evet, evet, evet, evet, doğru. Ee, tabii Salis Zeki'yi de atmadan geçmek olmaz. Yani onun Henry Poincaré'den yapmış olduğu çeviriler ve işte sonrasın bunlar yani sembolik mantıkla alakası çerçevesinde yapmış olduğu e, matematik tabii Salis Zeki ama mantıkçı yönünde de bu Vurguda bulunmak lazım. Ee, tabi Nusret Nusret Hızır hocamız e, ve Halil Beyirer hocamız. Sonrasında e, Rayenba, işte biliyorsunuz, hepimizin bildiği gibi Almanya'daki bir takım sorunlardan ötürü Türkiye geliyor ve e, bizim bölümümüzde. Ya bunu tabi guru duyarak söylüyorum gerçekten. Hani böyle önemli bir ismin. Türkiye'de, işte İstanbul Üniversitesi Felsiz Bölümünde ders vermiş olması bugün bizlerin, onların yerini işgal ediyor olmamız yani gerçekten gurur verici bir şey. Onun yapmış olduğu çalışmalar Türkiye'deki sembolik mantık çalışmalarına ciddi bir katkıda bulunuyor. Sonrasında tabii bu, yani ellerden günümüze birçok akademisyen ve entelektüel mantıkla ilgili çalışmalar yapıyor ama bunlar içerisinde, yani şimdiye kadar saymadığım isimler, yani eğer e, gerçekten e, kayda değer olduğu halde atladığım isimler varsa çok özür dilerim. Yani onların e, hatıralarından çok özür dilerim. E, ama şu isimle de zikretmek isterim. E, Hüseyin Batuhan, Cemal Yıldırım, Teo Gürünberk, Adnan Onart ve Şafak Ural özellikle Türkiye için çok yeni sayılan matematiksel mantık ve mantık felsefesi konularının incelikleri ve tartıştıkları çalışmalarıyla, Nihat Keklik, Mübahat Türkel Küel, Necati Öner, Mehmet Nacib Olay ve Abdülkudüs Bingöl, klasik mantık metinlerinin Türkçe'ye kazandırılması ve anlaşılır kılılması yönündeki örnek hayretleriyle, Şakir Kocabaş ve Zekai Şer ise farklı alanlardaki çalışmaların yanı sıra matematiksel mantık çalışmalarına kalktıklarının eliyle, Türkiye'nin mantık gündeminde belirleyen isimler olmuşlardır. Bu, yani benim görebildiklerim bunlar. Neticede baktığımız zaman yani geçtiğimiz bir yüzyıla... ...baktığımız zaman çok da iyimser bir şeyle... ...değerlendirmeyle... ...yani böyle işte birkaç on kişiden bahsedebiliyoruz... ...mantıkla ilgili olarak. Birkaç on kişiden bahsediyoruz. Bu gerçekten... ...bu çok az... Gerçekten çok az. Mantığın bugünkü öneminin farkında olan bizlerin hemen takdir edeceği bir şey. Tabii hemen şunları da söyleyeyim. Günümüzde özellikle bilgisayar teknolojileri, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle önemi gittikçe artan hemen her batı ülkesinde ve bazı doğu ülkelerinde bölümler, fakülteler, enstitüler, ticari ya da bağımsız kuruluşlar bünyesinde kuramsal ya da uygulamaya dönük projelerin merkezinde yer alan mantık çalışmaları ülkemizde yeterince tanımamaktadır. Geçtiğimiz yüzyılın Türkiye'sine bakıldığında ve çok iyimser bir değerlendirme demişim. Ancak birkaç on mantık uzmanından bahsedebiliyoruz. Bugün de durumun çok farklı olmadığı artık birçok alt kola ayrılmış mantık çalışmalarını takip, takip edebilecek yeterlikte uzman sayısının son derece az olduğu görülmekte ve maalesef bu alanda bir hayli geride kalmış olduğumuz gerçeğini kabul etmemiz gerekmektedir. Tabi burada önemli, önemli sorulardan birisi şu. Yani kendime sorduğum Soru şu. Mantık tedirisi ve çalışmaları hususunda yani çok önemli bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Gelenekten bahsediyoruz, çok büyük bir külliye, külliyattan bahsediyoruz. Tamam. Bir kısmı orijinalliği olmaya çalışmalar ama oradan da belki bir şeyler çıkıla, çıkarılabilirdi. Yani bir ciddi anlamda bunun üzerine çalışılabilseydi diye düşünüyorum. Ee, temel soru, böyle köklü bir geleneğe sahip olmamıza rağmen bu toplum niçin mantıktan bu kadar uzak kaldı? Şimdi bana öyle geliyor ki tabii işim bir açıkçası bir işte felsefeyle uğraşan, mantıkla uğraşan bir kişi olarak ben hani siyasi meselelere çok fazla burnunu sokan bir tip olmadım. Baştan söylemeliyim. Yani hoşuma da gitmiyor. Yani bu tür konular üzerine tartışmak etmek falan ama şöyle e, yanlış da olabilir, değerlendirmelerim yanlış olabilir ama ben şöyle bir şey görüyorum. E, tabii bu işte mantık çalışmaları, bizim işte medreselerde okutulan mantık eserleri, çalışmaları, bunlar Arapça ya da Osmanlıca, Arap alfabesiyle hazırlanmış çalışmalar yazılmış çalışmalar. Tabii yeni yeni bir cumhuriyetin, daha doğrusu cumhuriyetin kurulmasıyla, değil mi? Modern Türkiye'de medrese öğretiminin yozlaşması, yozlaşmasının yozlaşmış medrese öğretiminin ciddi bir tehdit olarak algılanması aslında beraberinde şeyi de getiriyor. Yani onun müfredatının da, değil mi? Bir şekilde ortadan kaldırılması gerektiği düşüncesini getiriyor gibi geliyor bana. Yani. Evet. Daha fazla da da bilmekten düşünüyorum. Evet. Köklü bir geleneğimiz olmasına rağmen dedi. Evet. Bu köklü geleneği örneklerken uzak yani Türk geleneğini bahsediyorum. Ben İslam tasavvufi geleneğinden değil yani falan. Evet. Ve örneklerken hep harici örnekler, telif kitapları değil ama çeviri kitaplarıydı. Nasıl bir? Yani burada gerçekten bir geleneğimiz var mı? Var var. Var. Telif var. Tabii ki Kesin tabii ki. Mi? 15. yüzyıla kadar ciddi bir şey var. Ciddi yani o orijinal çalışmalar var. Ee, Farabi'nin ve ya bunlarla ilgili çok daha detaylı bilgi edinebileceğiniz kaynaklar var. Mesela bir eee şey, Nihat Kekli'nin Şerhlerde e, yani e, şerhler haşiyelerde bunlar da aslında şeydir yani. Eee orijinalli tabii orijinalli katabilecek şeyler. E, olarak, e, çalışmalar. E, Türk dilinde yazıyorlar, ya, Osmanlı mi? Osmanlıca. O da mümkün. Tabii yani A Arap alfabesiyle Türkçe yazıld yazıldı da olmuş. Yani Değil mi yani böyle bir şey var? Hani e, şunu da söyleyeyim ya yani. şu dil, dil meselesinde mesela bizim e, şey dikkatimi çekmişti e, bir bir dönem böyle Kırgız öğrencilerle şeyim olmuştu e, çalışmalarım olmuştu 4-5 sene yaz okullarına geldiler gittiler mesela onlara şunu öğrendim tabi insan işte Arapça gördüğü mesela Arap alfabeleri yazılmış olan her şeyi gör bir şey gördüğünüzde Arapça olduğunu düşünürsünüz değil mi, otomatik olarak. Veya kril alfabesiyle yazılmış bir şey Rusça olduğunu düşünürsünüz. Aslında bu bir yanılgı. Niye? Çünkü e, Türk Cumhuriyetleri kendi dillerinde, işte Kazaklar Kazakça, Kırgızlar Kırgızca, Özbekler Özbekçe kitaplarını bile kril alfabesiyle yazmışlar. Evet, tabii, Şimdi öyle yani, e, ama şöyle Hayır şunu demek var. istiyorum. yani öyle, Aslında çok büyük bir şey var. Orada da ciddi bir külliyat var. Yani takip etmemiz gereken, bulup çıkarmamız gereken diye düşünüyorum, bilmiyorum. Ee, var var. Yani şimdi bunların incelenmesi lazım. Değerlen, ya belki bir kısmı te, tercüme bile edilmeyecek. Yani doğrudan doğruya Türkçe aratabilir miyim? Türkçe'de olabilir. Evet, okumam önce okuyabilmemiz lazım. Evet, onları incelememiz lazım. Evet. Buyurun hocam. Ben sizin elinize tamamen bakıyorum çünkü şimdi neyiniz var deyince, şöyle bir soru İslamiyet'ten önce Türklerin nesi var mı? şeyler var evet. ama onun masada neler oldu? Araplara da ben soruyorum Arap ülkelerine. Sizin neleriniz var da İslam Evet. Yani İslam yetkili şeyleri götürdü. Mesela evet. arabi dediniz. Mesela diyoruz ki düşünüyorum öyleyse varım. Ya 400 sene önce imamı belirlemiş ki. Evet. <gülüyor> Hamid'in dediği gibi. Evet. İdrar ediyorum öyleyse varım. Evet evet. Yani biz kendi kültürümüzü bilmeden, bilin tarihi bilmeden, mesela diyoruz ki komperlik. Gopervik hesap mı yaptı? Ama Nasreddin at Tusi, küresel geometriğe varıncaya kadar ve Gopervik'in o e, geometrik şey çolukta olduğunu ispat eden kitap var bende. Elca... Işte, el Türk falan değil. Hani gerçiz, yani tekiz şöyle eski Yunan ve Rönesans. Gerçi siz beşinci sıraya attığınız şey ama... Din diye düşünüyorum, Din, namaz durmadı. Kardeşim, hmm. hocam çok katkısı var. Farabi mesela kendi öz vatandır bir abi Evet. Mevlid evet. sen hemen evet. Bunu evet. da Tabii. Yani kendi gücümüzle bunu araştırmamız da alsın ki daha iyi mantık, daha iyi bir şeyler yapabiliyoruz. Yani ben düşünüyorum tabii. Tabi tabi tabi. Ben şeye çok katılmıyorum açıkçası. Yani gerçekten kültürel olarak inanıyorum. Sen sana doğru, doğru atmaya çalışacağım. Ben bilmiyorum çünkü Osmanlı Türkçesi de okuyabiliyorum şu an ama. E, şöyle bir şey var. Batıdaki mantık çalışmalarıyla paralel giden başka bir şey var. Bir linguistik bilinç var. Biramel bilinci var. Biramel bilmi geçiyor. Mesela işte dekar siz dönemi baktığınızda bir atuan anolar falan var. Yani Biramel'e çok e, odaklanıyorlar. Aynı anda mantarla odaklanmış oluyorlar. Şimdi bu var mı bizde? Biz mesela Türkçe'nin Biramel üzerine de aynı anda çalışıyormuşuz çok iyi anlamda. Böyle bir şey var, öyle bir bilinç var mı? Aha. Var mı? Yani Zannetmiyorum yani. Zannetmiyorum, zannetmiyorum. Yani bu çok büyük bir, çok büyük bir evet, evet, evet. evet. Evet yok yani dil bilinci yok. Tabi ki tabi ki dil bilinci yok. Dil bil, bil, bilinci yok. Ee, yani çok inanılmaz gerilerdeyiz. Şimdi yani dediğiniz gibi günümüzde yapılan çalışmaları görünce insan hakikaten e, ah çekiyor. Tamam hocam hemen hemen toparlayayım. şimdiden tabii tabi e, daha çok şey söylemek istiyordum ama e, hızlıca şunu söyleyeyim. Yani Mantık, mantıkla ilgili sorunları bakın mesela şey var e, peki Nusya'da Hızır Hoca, hocadan almış olduğum alıntıları okuyacağım ve bir son bir kelam edip bitireceğim. Şimdi 1975 senesinde bu felsefe kurumunun e, düzenlemiş olduğu felsefe aslında e, Zeki hocamdan da bahsedecektim şeyle ilgili olarak bu sizin yapmış olduğunuz onu da söyleyeyim tabii. Türkiye'deki mantık eğitimi sorunlar ve öneriler adlı çalışmanız Önemli bir çalışma. Bu, bu yani burada e, temas etmek istediğim bir takım şeyleri siz zaten daha önceden şey yapmıştınız, zikretmiştiniz. O nedenle orada bakılmalı, o çalışmaya da bakılmalı. E, Nusret Hızır hocamızın söyledikleri çok dikkat çekici. Yani bu 37 yıl önce söylenmiş şeyler bunlar. Diyor ki hocamız, aslında bakılacak olursa durum şöyle. Madem ki mantık ile okutulmakta olan felsefe arasında bağlantı kurulamıyor, o halde acaba Şöyle bir garip durum karşısında mı bulunuyoruz? Lise öğrencileri aynı sınıfta yahut da yakın sınıflarda bir matematik öğretmenden matematik dersi görüyorlar. Bir felsefe öğretmenlerinde bir başka türlü matematik dersi görüyorlar. Acaba böyle bir durumda mıyız diyor. Ve sonra bir başka yerde bir nokta daha bu bütünleşme ile ilgili olmak üzere acaba bu mantık dersi matematik derslerine destek olabiliyor mu? Yani orada bir bütünleşme elde edilebildi mi? Bu da görüşülmeye değer bir noktadır. Çünkü unutmayalım ki şimdi liselerimizde modern matematik okutulmaktadır ve modern matematiğin temeli de kümeler teorisidir. Modern mantık da kümeler teorisi modern mantıkta kümeler teorisi gösterilmektedir. Gösterilmektedir. Acaba kümeler teorisi modern matematiğin derslerine destek oluyor mu yoksa bir iğneleme mi, mi söz konusu? Yani birbirinden ayrı herkes kendi melodisini okumak üzere orada bir kümeler teorisi bir türlü, burada da kümeler teorisi bir başka türlü. Acaba durum bu mudur? Bu da üzerinde durulacak bir noktadır. Ya Tekrar edelim, bunlar 37 sene evet. önce söylenmiş. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi lisede yönetiyor, bakıyor ki A kümesi, B kümesi. Kesişim diyor. Yani tercih etşim diye birisini evet. bilmeyen tercüme etmiş. Halbuki o, şey demek, B'lemek demek, demek Mantık kelimesi. Öbürü işte diyor ki, efendim günlük diyor. Evet. demek. Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet. Sanki bunlar farklı şeylermiş gibi. Yani kümeler teorisi, sembolik, yani Evet, evet. Mümkün değil bence de bence de mümkün değil. Bir şey daha bir şey daha. <gülüyor> Müseler bir şey daha söyleyeyim. Yani ben e, şimdi söyleyecekleri de şimdi hocanın söylediklerini tekrar ediyorum tabii. E, bu, bunun da değişmediği konusunu bunun değişmediğini düşünüyorum. Hoca, şöyle diyor hoca. Fizik diyelim. Fiziği kime okutuyorsunuz? Bu Teo, e, Teo hocamızın e, gayretiyle oluşturulmuş yaz okullarında sembolik mantık dersi alan öğretmenlere işaret eden bir şey e, pasaj bu. Fizik diyelim fiziği kime okuturuyorsunuz? Fiziği, fiziği sadece bir yaz kursunda bir yaz kursunda görmüş olana mı okutuyorsunuz? Yoksa okuttuğundan egemen olan, okuttuğundan çok daha derin, çok daha fazla bilen, üniversitede fizik okumuş bir gence mi okutuyorsunuz? Demek oluyor ki bu mantığı görmemiş olan, sadece yaz kurslarında bunu görüp bu dersleri veren bir genç, ancak öğrendiğini geri vermekle yetinebilecektir. Ve öğrencinin kafasında bir soru belirdiği zaman o soruya yanıt veremeyecektir. O zaman mantık dersi bir çeşit... Ee, psitasizm oluyor. Yani papanlık oluyor diyor hoca. E şimdi açıkçası hani ben de kendi tecrübelerimle tecrübelerime göre söyleyeyim. Yani bizim bize gelen öğrenciler, yani felsefe bölümüne gelip de sembolik mantık dersi ya da klasik mantık dersi alan öğrenciler aslında sanki bu yaz, okul, yaz okulunda mantık dersi, mantık kursu gören öğrencilerden çok da, öğretmenlerden çok da farklı değilmiş gibi geliyor. Yani öyle bir şey ediniyorum. Ayan Hocam söyledi yani her dönemde işte bir iki tane böyle e, mantıklı ilgilenen kişi var ama e, maalesef e, istenilen şeyi bir türlü yakalayamadık diye düşünüyorum. Bu, yani pek çok sebebi vardır. Bunlar tartışılabilir. Umarım şey yaparız yani bunu yemek sırasında da e, tartışırız. Hani ben e, daha fazla da sizde de <gülüyor> çok da yorulduğunuzu biliyorum. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için.